Kıymetli izleyenlerimiz tekrar birlikteyiz. Efendim Ecelin Arslan çok güzel bir dini kanal demiş. Allah hepinizden razı olsun. Hocanızın tek amacı Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ı sevmeyi tada tada anlatıyor. Biz de bu sohbetlerden edebildiğimiz kadar istifade ediyoruz. Allah yar ve yar olsun. <gülüyor> Allah razı olsun. İnsan mutlaka gönül itibariyle Kiminle beraberse, ahirette de onunla beraber olur. Gönül itibariyle kiminle beraberse, onların kazandığını kazanır. Onun kazandığını kazanır. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Allah'a karşı takva sahibi olun, sadıklarla beraber olun. Bize düşen, Allah'a karşı sadık olanlarla beraber, gönül beraberliğidir bu. Gönül itibariyle beraber olmak lazım ki Allah'ın emrini yerine getirmiş olalım. Allah'a karşı takva sahibi yani sorumluluğumuzu yerine getirmiş olalım. Böyle olunca evet, kardeş oluyoruz, bir oluyoruz, beraber oluyoruz. Evet Birbirimizi sevmiş oluyoruz. Hem dünyada nasıl gönül beraber olduysa ahirette de Allah onları beraber eder. Onun için buyuruyordu ayet-i Nerede olursanız olun o gün. Hepinizi bir araya getireceğiz. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Allah bir kulu huzura alıp hesaba çekti. O kul 70 yıl Hz. İbrahim'in makamı ile Kabe arasında ibadet yapmıştı. Ama o kıyamet gününde Allah onu o sahneyi öyle gösteriyor. Onu bir takım günahkar insan, facil insanlarla beraber harç edip o topluğun içinde kendini buldu. Okul dedi ki: "Ya Rabbi ben bunlardan değilim. Ben 70 sene boyunca Kabe'nin önünde ibadet yaptım. Beni bugün bunlarla neden beraber ettin?" Allah buyurdu ki: "Doğru söyledin. İbadet yaptın ama senin gönlün onlarla beraberdi. Onları seviyordun. Gönlün onlarla beraberdi. Gönlün kimlerle beraberse ahirette de onlarla beraber oluyorsun. Onun için herkes gönlünün kimlerle beraber olduğuna bakmalıdır. Yine Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam Bazen olur ki dünyanın öbür ucunda bir zulüm vardır. Diğer ucundaki onlara etmiştir, O zalimlere etmiştir. Onların zulmünü hoş görmüştür. Onların zulmünü doğru olarak kabul etmiş, desteklemiştir. O da aynı şekilde yapılan bütün zulümlerden payını alır. Bir cinayet işlenmişse o katle, o cinayete ortaktır o. Niye? Gönül itibariyle desteklediği için. Ama dedi, öyle olur ki İnsan o cinayet işlenilen yerdedir. Fakat gönül itibariyle onlarla beraber olmadığı için o onlarla beraber değildir. Bir tek gönül beraberliği bile eğer bize hem Allah'ın dostluğunu, dostlarıyla beraber olmayı kazandıracağı gibi aynı şekilde zalimlerle beraber olduğumuzda da bizi zalimlerden yapar. Gönlümüzün Kiminle beraber olduğuna bakmamız lazım. Kimin zulmünü doğruymuş gibi gösterdiğimize, konuştuğumuza bakmamız lazım. Gönül itibariyle kimleri tasdik ettiğimize bakmamız lazım. Yoksa orada olmadığımız halde, elimizden hiçbir şey gelmediği halde evet, o cinayetlere, o zulümlere ortak olmuş oluruz. Kim şeytandan yanaysa, kim şeytanın işini yapıyorsa, yani düşmanlık yapıyorsa, kin, haset, nefret tohumları ekiyorsa, düşmanlıktan yana tavır koyuyorsa, zulmediyorsa, eğer gönlümüz onlardan yana olursa, yarın kıyamet günü göreceğiz ki biz de onlarla beraberiz. Hiçbir zulmü yapmamış olsak bile onların arkadaşıyız. Onlara gönül itibariyle destek verdiğimiz için o ateşi alevlendirmişiz. Ateşe benzin dökmüşüz çünkü. Oysaki bize düşen ateşe benzin dökmek değil, su dökmekti. Rahmetle, merhametle muamele etmekti. Yanlışa yanlış, doğruya doğru demekti. Doğru, hak, bir tek Allah'ın söylediğidir. Resul'ünün söyleyip yaptığıdır. Başka hak yoktur. Doğru yoktur. Nasıl olsun? Allah bir şeyi söylemiş olsun, başka biri bana göre hak şöyledir dersin. Kendini Allah'a şirk koşmuştur, onun söylediğini kabul edenler de onu Allah'ın yerine koymuştur. Allah'ı kabul etmemiş, onu kabul etmiştir. Bir peygamber yolu vardır, sahabesiyle. Kendisine tabi olanlarla beraber gittiği yol vardır. Bunun dışında eğer biri bir yol icat ederse, benim yoluma gelin derse, bana uyun derse, birileri de ona uyarsa, uyan ilahlık iddia etmiştir, peygamberlik iddia etmiştir. Ona uyanlar da onun ilahlığını, onun peygamberliğini kabul etmiş demektir. Bakacağız, alemlerin Rabbini mi rab olarak kabul ediyoruz, onun peygamberini mi? peygamber olarak önder, örnek olarak kabul ediyoruz. Yoksa başkalarını mı ilah edinmişiz, başkalarını mı kendimize örnek almış, peygamber edinmişiz, ona bakacağız. Allah'ın kitabına göre mi bir hayat yaşıyoruz, Allah'ın dinini mi kabul etmişiz, yoksa başka kitaplara göre mi yaşıyoruz, düşünüyoruz, konuşuyoruz, hüküm veriyoruz. Herkesin kendine bakması gerekir. Kıyamet günü Allah öyle buyurdu Ayt-i o gün en candan dostlar bile birbirine düşman kesilir. Mütakiler hariç dedi. Allah için birbirine dost olanlar, birbirini sevenler hariç dedi. Kişi o gün anasından, babasından, kardeşinden, eşinden, evladından kaçar dedi. Evet, her zaman için iman edenler, mütaki olanlar, Allah için dost olanlar, birbirini sevenler hariçtir. Ebedi olan Allah'ın dostluğu, Ebediyen devam eder. Ama insanların fani olan dostluğu kabire kadar, mezara kadar, kıyamet yerine kadardır. Orada birbirlerine düşman kesilirler. Niye düşman kesilirler encandan dostlar? Çünkü eğer dostluk Allah için yapılmamışsa birbirlerini Allah'a kul olmaya, abd olmaya, aşık olmaya, ebedi hayati kazanmaya, hazreti insan olmaya davet etmemişlerdir. Birbirlerini dünyaya davet etmişlerdir, para kazanmaya davet etmişlerdir veya başka menfaatler için bir ve beraber olmuşlardır. Ebedi hayatlarını kaybetmişlerdir. Eğer biri ahirete iman etmişse ahireti dünyadan daha çok sever, hayatını, yaşantısını ahireti kazanmak üzere yaşar. Bunun için çaba gayret sarf eder, dünyasını ahiretine kurban eder. Biri Rabbini istiyorsa nefsini Allah'a kurban eder. Yok eğer bunu böyle yapmazsa tersini yaparsa ebediyen kaybeder. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede canların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır. Aklımızı sonuna kadar kullanmak zorundayız. Neyin bizim için hayır neyin bizim için şer olduğunu öğrenmek zorundayız. Anlamak zorundayız ki hayre, hayre koşabilelim. Şerden de uzaklaşabilelim. Kendimizi kaybetmeyelim. Rabbimizi kaybetmeyelim. Ebedi hayatımızı kaybetmeyelim. Allah'ın emri, vahyi şakaya gelmez. Allah şakaya gelmez. Bugün böyle yaparım, kendi kendime bence bu böyledir diyemiyoruz. Sence o öyleyse Allah'a göre olan nedir peki? Demek sen ondan daha iyi biliyorsun. Böyle bir mümin olur mu? Böyle biri mümin olmaz. Böyle biri Allah'ı kabul etmemiş. Bununla beraber eğer biri Rabbini kabul etmemişse, kendisi kaybetmişse, onun peşinde nasıl gidilebilir? Nasıl ona tabi olabilirsin? Nasıl bu doğru yapıyor diyebilirsin? Adam kendini kaybetmiş. İnsanlığını kaybetmiş. Ebedi hayatını kaybetmiş. Eğer o sana yol gösterirse, Sadece sana cehennemin yolunu gösterir. Mümin, feraset sahibidir, basiret sahibidir. Mümin, Allah'ın nuruyla bakar, bakar ve görür. Eğer görmüyorsa, mümin değildir. Mümin olmamıştır. İmanı sadece böyle inanmaktan ibaret zannetmiştir. Bu inancı da kendisinedir. Aklına uyan, uyunca kabul eder, uymayınca kabul etmez işine gelince kabul eder, işine gelmeyince kabul etmez. Unutmamamız gereken bir şey var ki hesap var, hesap. Büyük gün bizi bekliyor. Hesap bizi bekliyor. Onun için söylüyoruz. 100 sene sonra Allah bize izin verse dünyaya gelsek şu anda yaşayan insanların hiçbirini göremeyiz. Şu anda yaşın, o anda 100 sene sonra yaşayanlar kimlerdir? Şu anda yaşayanların çocuklarıdır, torunlarıdır, torumların torunlarıdır. Hiç kimse onu hatırlamaz. Yüz sene sonra kimse onu hatırlamaz. Yüz sene önce de kimse onu hatırlamıyordu. Onu bilen bir tek Allah'tır. Onu seven Allah'ydı. O yaratmış, o dünyaya göndermiş. O imtihana tabi tutuyor. O kazanma imkanı vermiştir. Beze de düşen ona kul olmaktır. Beze de düşen onu dinlemektir. Rabbimizi dinlemektir. Onun hesabını yapmaktır. Hiçbir hesabı onun önüne onun hesabının önüne koymamaktır. Evet. Efendim Ceyhun Kızılkaya Selamünaleyküm Aleyküm demiş. Bir sorum olacak hocama. Allah kul hakkını bağışlamaz diye biliyorum. Kul hakkı nasıl ödenir? Maddi ve manevi ya da tövbeyle bağışlanır mı? Allah affeder mi? Evet. Kul hakkı. Kul hakkı deyince önce kulun sahibinin hakkı var. Allah'ın hakkı var. Hesabı görecek olan da Allah'tır. Kul hakkına girmemiş neredeyse hiçbir insan yok gibidir. Kul hakkına girmemiş. Bu bir imtihan aynı zamanda. bir kul ile muhatap olurken, kul hakkı deyince onu para olarak anlamayalım. Onu birbirine sadece böyle zulmetmek olarak, haksızlık olarak anlamayalım. Bir de onun öncesi var. Yani bir insani ya da bir hayvani fark etmiyor. Aşk görsen ve sen onu doyurabilecek durumdaysan, doyurmazsan onun hakkı sana geçer. Çünkü Allah'ın senden istediği şey, onu doyurmaktı. Biri sıkıntıdaysa, sıkıntısını giderebilecek durumdaysan, gideremedinse onu onun hakkı geçti sana. Gıyabında biri onu çekiştirdiyse, senin onu koruman gerekir, onu savunman gerekir. Savunmazsan hakkı geçti sana. Çünkü sen de onlar gibi, onlara iştirak etmiş oluyorsun. Bir kul ile muhatap olurken ya da kardeşinin hakkını savunurken, ona zulmetmemek için Önce onun sahibinin hesabını yapacak, yapman gerekiyor. Acaba Rabbim benden ne istiyor? Nasıl yapmamı istiyor? Nasıl yaparsam razı olur, nasıl yaparsam sever deyip onun hakkını öyle ödemen lazım. Hakkını öyle teslim edip öyle vermen lazım. Ama diyelim ki kul hakkına girdik. Hangi çeşidi olursa olsun kul hakkı bize geçti. Allah bunu affeder mi etmez mi? Evet. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Ona soracağız. Kendi kendimize konuşmayacağız. Belki demeyeceğiz. O ne söylediyse o. Kıyamet günü Allah bir kulü hesaba çeker. Üzerinde kul hakkı vardır. Ama büyük bir kul hakkı olması lazım ki Allah o kulü hesaba çekerken mizanın önünde ona cennetten bir köşk gösterir. Çok böyle göz alıcı bir köşktür. Deryokul onu görünce hesapta Allah'ın huzurunda hesap veriyor. Kul der ki: "Ya Rabbi bu hangi peygamberin köşküdür?" Diyor Allah buyurur ki: "Bunu satıyor. Sen bunu satın alabilirsin." Deryokul der ki: "Ya Rabbi nasıl? Benim hangi amelimle satın alacağım?" Buyurur ki: "Falan kulda falan kulumda hesabın var." Eğer sen hakkını O'na helal edersen o köşk senindir. Hesabını Allah görüyor. Neden dolayı? Bunu bir sebebi olmalıdır. Her kulun hesabını Allah mı böyle görüyor? Hayır. O kul o haklardan dolayı tövbe etmiştir. İstihbar etmiştir. Gözyaşı dökmüştür. Pişmanlık duymuştur. Onu aynı zamanda telafi etmeye çalışmıştır. Allah da onun tövbesini kabul etmiş... O kulun hakkını ödemeyi üzerine almıştır. Okurun hesabını üzerine almıştır. Onun için bir kul Allah'a döndüğünde Allah onun hesabını üzerine alır. Allah onun hesabını kolay eyler buyurdu. Hesabı kolay elemek budur. Formalite gibi hesap görülür. Buna beraber Allah eğer kul hakkı varsa onu da üzerine almıştır. Ama eğer tövbe etmemişse kabul olacak şekilde tövbe etmemişse, samimi değilse, ciddi değilse bu tövbe tövbe olmaz. Orada mutlaka hakkını alır. Gönüller Allah'ın kudret elindedir. Af mi? Ettirir. Mesele Rabbimizi kendimizden razı etmek. Mesele o zulümden, o haksızlıktan kurtulmuş olmak. Eğer kendimizi Allah'a teslim edersek, bize ait bir şey olmazsa, her şeyimiz Rabbimize ait olursa, bu durumda hesabımız da O'na ait olmuş olur. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Yani Allah O'nu razı eder, hakkını helal ettirir. Evet. Efendim Gönül Özdemir, selamun aleyküm hocam. Biri benim canımı çok acıttı ve ben ona hakkımı helal etmiyorum. Ahirete bırakıyorum. Ahirette ona nasıl bir hesap sorulacaktır? Allah razı olsun iyi yayınlar demiş efendim. Evet. Eğer hakkını helal etmezse, sadece ahirette değil, hem dünyada hem ahirette bu zulmü yapan mutlaka onun karşılığını görür. Eğer hakkını helal ettirirse, nasıl ettirir? Söyledim biraz önce, gönüller Allah'ın kudret elindedir. Eğer Allah o gönüle onu ona helal ettirirse, ettirir. Etmem demek doğru değildir belki. Onu Allah bilir ama hala etmezse mutlaka karşılığını alır. Karşılığını almak onun hakkıdır çünkü. Buna beraber Kıyamet günü Allah eğer hakkını helal edene 1'e 10 verir. Ama helal etmezse ben hakkımı alırım derse 1'e 1 bir alır. Bir de böyle bir hesap vardır. Onu öbür tarafta göreceğiz. Gönüller Allah'ın elindedir Helal ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? O orada belli olur. Ama gönül itibariyle helal etmeyene kadar o mutlaka bunun azabını, bunun zahmetini çeker. Sadece akilette değil, dünyada çeker bunu. Ne zaman gönlünden o e, silindiyse, onu affettiyse o da yeteri bir tevbe etmiştir. Cezasını çekmiştir manasındadır. Evet. Efendim, Cennet akş Hocam iyi akşamlar. Aklını kullanamayan bir insan için nasıl bir dua edelim ki kullanabilsin, faydalı <gülüyor> olabilelim? Hemşer. Evet. Nasıl ki göz için ışık lazımsa, göz ne kadar keskin görürse görsün, ışık yoksa göz göremez. Akıl için de vahiy böyledir. Aklı ne kadar çok olursa olsun onu kullanabilmesi için, doğruyu anlayabilmesi için, doğruyu görebilmesi için ona vahyin nuru gerekir. Vahyin nuru eğer yoksa o akıl karanlıkta kalmıştır. Hakkı göremez. Doğruyu anlayamaz. Belki ona Allah'ın vahyini hatırlatmak gerekir ki aklını kullanabilsin. Ama bu tercih tamamen ona aittir. Bizim bir tek ona dua etmemiz yetmiyor. O da kendine dua ederse bizim duamız ona destek olur. O kendine dua etmezse duası kabul olan bütün insanlar bir araya gelse ona dua etse o dua kabul olacak bir dua değildir. Dua kabul olmaz. Onun kendine dua etmesi gerekir. Bizim de onun duasına duamızla destek olmamız gerekir. Bu durumda nasıl bir dua etmesi gerekir? Allah onu aklını kullanan vahyin nuruyla nurlandıran bir kul eylesin diyoruz. Duamızı böyle yapıyoruz inşallah. Allah onu kendine döndersin. Allah ona iman nuru versin. İmanın nuruyla görenlerden eylesin. Feraset sahibi eylesin. Allah ona Furkan ihsan eylesin diyoruz inşallah. Bütün Ümmeti Muhammed i Muhammed'e inşallah. Amin. Evet. Efendim ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz Ruhlar yaratılırken hangi manevi boyutaydı? Diye ruhlar yaratılırken ruhlar alemindeydi. Orası bir alem. Ruhlar alemi. Ruhların bulunduğu alem. Dünyaya gelmeden önce orada <gülüyor> yaşamıştık. Rabbimizle beraber olmuş Rabbimizin huzurundaydık manevi olarak yolculuk yaparken gönül öyle o aleme vardığında o aleme vardığında o alemi hatırlar. Rabbi ile beraber Rabbinin huzurunda olduğu zamani hatırlar, anları hatırlar. Tabii zaman farklı zamandır. Rabbinin hitabını hatırlar. Rabbinin cemalini hatırlar. Ruhun uçup gezdiği yerleri hatırlar. Evet. Orası ruhlar alem. Dünyaya gelmeden önceki alem. Evet. Efendim sorunun devamı da var geçecek efendim. Evet. Çocuk ana rahminde gelişirken Allah'ın nefrettiği ruh ne zaman onda mevcut oluyor? Evet. Belli bir günü var mı diye sormuş evet. Önce zahiri olarak diridir. Beşer olarak yani diridir. Vücut oluşmaya başlarken, beşer olarak diridir. Ne zaman dirilir? Hareket etmeye başladığında, ana rahminde hareket etmeye başladığında ruh nefledilmiştir. Artık o bir insan. Efendim Mehmet Emin Irmak Selamun Aleyküm Efendim Hayırlı Geceler Allah'ın Rahmeti ve Mahfireti üzerinize olsun Benim bir sorum olacaktı Bir insanın ailesinde ya da yakın çevresinde rablık ya da ilahlık yapmaya çalışan insanlar olduğu zaman Böyle bir durumda insan ne yapmalı? Ben kırılmasınlar diye susuyorum Ve kendi vicdanlarına bırakıyorum Acaba yaptığım doğru mu? Böyle bir durumda insanın nasıl bir tutum içinde olması gerekir? Hayat herkes için böyledir. Baştan sona imtihan yani kazanma imkanidir Nerede yaşıyorsak, kiminle muhatap oluyorsak imtihanımız onlarla beraberdir. Onlarladır. Onlarla kazanmamız gerekir. Böyle bir durumda yapmamız gereken şey Rabbimizin Allah olduğunu hatırlatmaktır. Benim Rabbim Allah'tır demektir. Onlara senin Rabbin Allah'tır demek değil, benim Rabbim Allah'tır demektir. Herhangi bir konuda bir şey olduğunda Allah bunu böyle seviyor, Allah bunu böyle emretmiş, Resulü böyle yapmıştır. Benim Rabbim Allah'tır. Ben Allah'a itaat ederim. Ben onun Resulüne tabi olurum. Ben Rabbimin rızasını istiyorum. Ebedi hayatımı kazanmak istiyorum. Rabbime karşı mahcup olmak istemiyorum. Onun gazabına uğramak istemiyorum deyip kendi üzerimizden anlatmamız gerekir. Susmamız doğru olmaz. Belki bilmiyordur, belki anlamamıştır. Ne zaman ki anladı, bunu bildi, yaptıklarının, yaptığının ya da ilahlık taslamak olduğunu anladıysa o zaman artık susabilir. Zaten böyle bir durumda sadece orada oruşu, onun duruşu bile ona onu hatırlatır. Söylediği sözün ilahlık iddia etmek olduğunu ona hatırlatır. Hiçbir şey söylemese de. Niye? Önceden öyle yaptığı için. Ona bakınca sadece onu hatırlar çünkü. Şimdi buna cevap olarak bu böyle söyleyecek der ve onu hatırlar. Aynı şekilde velilerle ilgili ayetler geldiğinde Sahabe soruyor Ya Resulallah Veliler nasıl tanınır? Onları tanımak mümkün mü? Ne buyurdu? Evet. Onları gördüğünüzde Allah'ı hatırlarsınız. Nasıl Allah'ı hatırlıyor? Öyle Allah onların gönlüne ilham mı ediyor? Hayır öyle değil. Çünkü veli her halükarda Rabbinin rızasını gözetir. Her halükarda Allah neyi emretmiştir? Resulü nasıl yapmıştır? Onun hesabını yapar. Bir şey olduğunda Allah bunu böyle seviyor der. Allah bunu böyle emretmiş der. Allah böyle olursa Allah gazap eder der. Hayatı Allah'a göre yaşar. Onu tanıyanlar, onu bilenler. Onu gördüğünde her ne konuşursa konuşsun mutlaka gönül itibariyle onun vereceği cevabı hesap eder. Hesap ederken bilir ki karşıdaki şimdi Allah böyle emretmiş der. Bak Allah'ı hatırlattı. Artık o hiç konuşmasa da onu görünce Allah'ı hatırlar. Hatta kendisi başlar Allah demeye, Allah'tan söz etmeye, ahiretten bahsetmeye başlar. Hiç o konuşmasa bile o Allah'ı hatırlattığı için biliyor ne söyleyeceğini. Evet, bizim bulunduğumuz yerde Allah'ı hatırlatmamız lazım. Allah'a yakın ve dost olmamız lazım. Allah bizi dostluğuna kabul etmiştir. Mesele bizim onun dostluğunu kabul etmemizdir. Ben Allah'ın velisiyim. Mümin dememizdir. Benim Rabbim Allah'tır dememizdir. Bunu söylediğimizde Allah zaten bizi dost olarak yaratmıştır. Mümin olarak yaratmıştır. Veli olarak yaratmıştır. Üzerimizdeki muradi budur. Ama biz onun dostluğundan yüz çeviriyoruz. Kabul etmiyor ya da edemiyoruz. Nefsimizin, şeytanın dostluğunu, insanların dostluğunu onun dostluğuna tercih ediyoruz. Öyle buyurdu. Siz şimdi Allah'ın dostluğunu bırakıp şeytani ve mi dost ediniyorsunuz? Demek insan Allah'a dostmuş. Bu ne kötü bir değişmedir. Bak sen değiştiriyorsun dedi. Değiştirme dedi. Evet. Efendim Hasan Ergün Bingöl'den selamünaleyküm Aleyküm Efendim. Aleyküm Selam. Allah kitabında sürekli merkepten örnek veriyor. Mesela Lokman'ın, Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatinde. Yahudi alimlerinin kitap yüklü eşek misali ve aslandan kaçan yaban eşekleri gibi ayetlerde bahsediliyor. Bunun hikmeti nedir? Allah razı olsun. Evet. Hikmetini anlayabilmek için önce eşeğe bakmak lazım. Eşek yükü taşımak için, insanların yükünü taşımak için yaratılmış. Sırtına yük verin, vurulunca İtiraz etmez. Nereye çekerse oraya taşır. Tabii eşekin başka özellikleri de var. Eşek iki halde Allah'ı zikreder. Biri acıkınca başlar bağırmaya. Biri e, şehvani duyguları kabarınca. Bu iki halde Allah'ı zikreder. Eğer insan da böyle olursa yani sadece böyle e, evlilikle ilgili, rızıkla ilgili dua ediyorsa onun sesi eşeklerin sesi gibi manasındadır. Bu işin bir tarafı, bir de eşeğin aptallığı vardır. Hayvanlar içinde eğer yükü o taşıyorsa Taşıdığı yükün ne olduğunu bilmez. Ne olduğunu anlamaz. Neyi yüklersen onu taşıyor. Onun için kitap yüklü merkep dedi. Kitap yüklü eşek dedi. Yani e, kendi yükünden habersizdir. Kitabı ezberlemiş, kitabı okumuş, birçok kitapları okumuş. Sadece onu sırtında taşıyor. Onu hayatında taşımıyor. Hayatında yaşamıyor. Ahlakıyla o kitapları okuduğunun bilgisini üzerinde gösteremiyor. Yani bilgisi, ilmi kitaplardaki onda e, imana dönüşmemiş, ahlaka dönüşmemiş, amele dönüşmemiş de o da kitap yüklü eşek gibi e, ne taşıdığını bilmiyor. Manasını bilmiyor. Anlamamış. Demek ki bir de onun anlama kabiliyetinden dolayı Allah bunu e, eşeği örnek veriyor. Her halükarda e, Allah bizi e, bir de asadan kaçan yaban eşekleri gibi buyurdu. Kaçarken mutlaka onu bir tehlike olarak gördüğü için kaçıyor. İnsanlara Allah ne buyurmuş oldu? Allah'ın vahyini işittikinizde o yaban eşekleri gibi kaçmayın. Yüz çevirmeyin. Kaçıp öyle tekme atmayın. Bunu da bir marifet saymayı, Evet. Demiş oluyor. Bunu da böyle anlayalım. Kısaca. Efendim, güzün durmuş Bursa'dan. 29 Mayıs'ta hocamıza tabi oldum. Kendisini rüyamda gördüm. Sabah uyandığımda kalbimde hay zikriyle uyandım. Bir sabah El Latif ismi zikriyle uyandım. Başka bir sabah Er rauf ismi zikriyle kalktım. Sabah kalkıyorum iradem dışında kalbimde bir zikir oluyor. Bu zikre devam ediyorum. Bu durumda zikrime nasıl devam etmeliyim? 3 yıla yakın Allah zikri yapıyordum. Size tabi oldum. Sonra sizin verdiğiniz zikirleri de yapıyorum. Demişlekanım. Evet. İnsanın bir zahiri tarafı bir de manevi tarafı vardır. Manevi taraf. Manevi tarafı ruhtan olan tarafidir. Maneviyatı ruha elbise olarak giymiş haldedir. Aslında herkes kendini arıyor, herkes onu arıyor. Bu onun manevi tarafıdır ki gerçek varlığı hakikatte odur yalnız. Yani namazda duran, huzura çıkan, o göz yaşı döken, feryad eden, Allah diyen, Allah'ın isimlerini zikreden aslında o taraftır. Bu manevi tarafidir. Nasıl ki zahiri olarak bedenin gıdaya ihtiyacı var, farklı farklı gıdalara ihtiyacı varsa, aynı şekilde o gönlün de o manevi tarafında Allah'ın isimlerine ihtiyacı vardır. Onun gıdası Allah'ın isimleridir. İbadettir, tefekkürdür, duadır. Her bir Allah'ın ismini zikrederken aslında bir de o isimlerle dua etmiş oluruz. Bu onun elindeki bir şey değildir ama aslında kendisi o zikreden kuldur. O kul olan odur zaten. Ne zaman o kendini bulduysa, kendi kendisi olduysa, o e, uyanırken zikir halindedir ya, manevi haldedir ya o. Ne ki o olduysa o artık hep öyledir hep Allah'ın huzurundadır. Hep Allah'ı zikre diyor. Hep Allah ile beraberdir. Hep dua halindedir. İşte o kendini buldu demektir. Onun için ne diyoruz? Yol üç adındır söylemiştim. Rahmetli hocam söylemişti onu. Bilmek, bulmak, olmak. Bilmeden bulunmaz, bulmadan olunmaz dedi. Önce öğreneceğiz. Önce bileceğiz. Okuyacağız. Anlamaya çalışacağız, tefekkür edeceğiz. Sonra yolu yürüyeceğiz, yavaş yavaş bulacağız böyle. Bu bulma aşamasıdır. Ne zaman ki onu bulduk, onu bulunca o olma imkanı vardır. Bir tek bulmak yetmiyor. Yani böyle e, yatarken de uyandığında kendini ibadet halinde görebilir, zikir halinde görebilir, secde halinde görebilir manevi halde görebilir evet bu bulma safhasıdır ne zaman ki onu tam olarak buldu o zaman olma safhası başlar olunca ne olur olunca insan olur olunca hazreti insan olur olunca meleklerin secde ettiği varlık olur Allah'a yeryüzünde halife olur onun için bütün insanlar kendini kaybetmiştir hepsi kendini arıyor Kendini arıyor. Dolayısıyla Rabbini arıyor. Kendini bulabilmek için kendini bulanlarla beraber olmak gerekir. Ancak yolu onlarla beraber yürüyünce kendimizi bulma imkanımız olur. Müşid-i Kamil bunun içindir. Kendimizi bulmamız için, kendimizi bilmemiz için, tanımamız için, anlamamız için, sonra kendimizi bulmamız için, sonra kendi kendimiz olmamız için, yani Allah'ın bize nefrettiği ruh olmamız için diyoruz. Ne diyoruz? Allah mübarek etsin. Efendim Derya Kaya selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm Bize Pir hazretlerini ikram eden, onunla hakkı gösteren Allah'a hamdolsun muhabbetlerimi iletiyorum ve buradan herkese seslenmek istiyorum. Ben 10 on yıldır ona tabiim ve biz ona şahit olmasaydık yeminle söylüyorum tabi olmazdık demiş efendim. Allah razı olsun. Hiçbir şey körü körüne olmaz. Allah taklidi kabul etmez. Onun için Allah ısrarla Kur'an'da ne buyuruyor? Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Tedebül etmez misiniz? Tafakuh etmez misiniz? Ya da ne de az düşünüyorsunuz? Siz böyle nasıl hüküm veriyorsunuz? Buyuruyor. Bir yolu yürümeye çalışırken Elimizde mutlaka bir ölçünün olması gerekir. Ölçü. Eğer elimizde bir ölçü yoksa, bu ölçü ya da doğru bir ölçü bizim doğruyu bulmamız mümkün değil. hakkı bulmamız mümkün değil. İnsanlar sirat-i müstakimi ararken, Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yolunu ararken, o kulları ararken, yani sadıkları, şehitleri, salihleri ararken ellerinde bir ölçü olmalıdır. Nedir o ölçü? Allah'ın koyduğu ölçü. Eğer Nebi'yi bulamadık sadıkları bulmamız gerekiyor. Eğer o peygamber varisi ise peygamberi temsil ediyorsa bu durumda onun hali de peygambere benzemesi gerekir. Peygamberin vasfında olması gerekir. Onun aklakında olması gerekir. Onun yaptığını yapması gerekir. Allah peygamberini gönderirken ne buyurdu? Size, sizden, sizin içinizden, sizin dilinizi konuşan bir Resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Size hikmeti öğretsin. Allah'ın muradını öğretsin. Sana seni tanıtsın. Sana Rabbini tanıtsın. Sana Rabbinin sözündeki muradını anlatsın. Hikmeti öğretsin. Sizin nefsinizi tezkiye etsin. Nefsinizi temizlesin. Kötü tarafınızı güzel, güzelliklerle değiştirsin. Yani cimriyken cömert yapsın. Merhametsizken merhametli yapsın. Affetmezken affedici yapsın. Allah'ın isimlerinin tecelli etmesi için evet, sana nefsini, o kötü tarafı temizleyip güzelliklerle, Allah'ın isimleriyle doldursun demektir. Seni o kovama getirsin. Peygamberi bunun Resulü'nü bunun için gönderiyormuş. Bir de size bilmediklerinizi öğretsin. Mürşid-i ararken bu vasıflara sahip olmasına dikkat etmesi gerekir. Allah bütün kullarını kendisine avd olsun, kul olsun, Hazreti insan olsun diye yaratmış ama tercihi de insana bırakmıştır. Rabbini isteyen, Rabbine vasıl olmak isteyen, kendini bilmek, tanımak isteyen, kendini bulmak isteyen, kendi kendisi olmak isteyen, kendine bir mürşid-i kamil arasın. Onunla beraber olsun. Yolu onunla beraber yürüsün. Onunla beraber kazansın. Yoksa ben de biliyorum, derse biri kibirlenmiştir. Herhangi bir mesleği öğrenebilmek için gidip önce çıraklık yapıyoruz, sonra kalfa oluyoruz, sonra usta oluyoruz. Kulluk da böyledir. En büyük sanat, en büyük meslek Allah'a kul olma sanatidir. Kul olma meslekidir. Herkesin bir mesleği, bir işi vardır ama herkesin en öndeki mesleği kulluk meslekidir. Kul olma meslekidir. Bunun için de kulluğu kul olanlardan öğrenmemiz gerekir. Kitaptan bu öğrenilmez. Onlarla beraber olduğumuzda onlardaki hali alırız. Onları dinlediğimizde Allah onların o kelimelerinin içine o maneviyatı koymuştur. O tesiri koymuştur. O nuri koymuştur. O kelimeler gönlümüze indiğinde orada açılır, dirilir. O hale bizi büründürür. Yoksa herkes söylüyor, kardeş olalım, birbirimizi sevelim. Ama birbirimizi sevemiyor ve kardeş olamıyoruz. Bir ve beraber olamıyoruz. Görüyoruz. Ümmet-i Muhammed 72 parçaya ayrılmış. Her biri kendisindekiyle övünüyor. Her biri ben doğru yapıyorum, ben güzel yapıyorum diyor. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Yahudiler, 71 fırka, Hristiyanlar 72 fırka, benim ümmetim de 73 fırka olacak. Bunlardan bir tanesi kurtuluşta, gerisi cehennemlik dedi. Neden? Nasıl yani? Ümmet 73 fırkaya bölünecek, kurtuluşta bir tanesi olacak. 72 tanesi cehennemlik. Neden? Her biri bir parçasını, İslam'ın, dinin bir parçasını almış. Bu bendeki doğrudur, bendeki haktır. Hak bende diyor, gerisini inkar ediyor. Gerisini hafife alıyor, basite alıyor, yok sayıyor, hatta da görüyor. Yanlış. Onun için fırka olmuş. O bir tanenin özelliği nedir? O fırka değildir. O bütünü kabul ediyor. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede sahabe için? Siz öyle insanlar, öyle müminlersiniz ki ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Çünkü siz bütün kitaplara iman eder, kitabın bütününe iman edersiniz. İşte mümin, Allah'ın tarif ettiği mümin. Yahudi, Hristiyanı seviyor. Onu Allah'ın kulu olarak görüyor. Yardım etmek istiyor sevmezse yardım edemez Ama bakıyorsun düşman olarak görüyor Düşman o değil O senin Hazreti Adem'den kardeşin O Allah'ın yeryüzündeki Halifesi çamura düşmüş Şeytan onu tuzağa düşürmüş Senin kardeşine yardım etmen lazım Şeytana değil Ya da ona bir taş da senin Atman nasıl doğru olur nasıl, Bu nasıl akli kullanmaktır bu nasıl Allah'ın vahyine tabi olmaktır. Evet, Allah akıl vermiş, aklını aklımızı kullanmak zorundayız. Elimizde ölçümüz olsun. Yoksa uzun zaman, yıllarca birilerinin peşinden gideriz, sonra bir de bakarız ki çıkmak sokağa geldik. Bir de bakarız ki şeytanların toplandığı yere gitmişiz. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalâhu Vesselam Sahabesiyle beraber bir ağacın gölgesinde otururken eline bir ağaç alıp böyle bir çizgi çiziyor önce. Sonra etrafına bir sürü çizgiler çiziyor. Sahabe buyurdu öyle. Buyurdu ki bu çizdiğim çizgi sirati müstakim yoludur. Benim ve sahabemin gittiği yoldur. Bu yolda gidenler Rabbini bulur. Evet, Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah sirat-i müstakim üzeredir. De ki Rabbim sirat-i müstakim üzeredir. Bu sirat-i müstakimde gidenler Rabbini bulur. Bunlar da yoldur dedi. Hepsi sirat müstakimden ayrılmış yollardır. Her birinin sonunda bir şeytan durur buyurdu. Bu yolda sapar, önce onu doğru yol zannediyor. Sonra sonra vardığında bir de bakıyor ki şeytana dost olmuş, şeytana arkadaş olmuş. Şeytanın yolunda de haberi yok silat Müstakim'den ayrıldığı için, Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle gittiği yolda yürümediği için, onların iman ettiği gibi iman etmediği için, kul olmaya, abd olmaya çalıştıkları gibi kul olmaya çalışmadıkları için, ben biliyorum dedikleri için, yoru ben tarif ederim diyor. Ya da yoru şeyhim tarif eder. Ya da yoru cemaatim böyle söylemiş. Bizim cemaat böyle söylüyor. Sen, ne Allah'ın kitabını kabul etmiş oluyorsun ne de Resulünü. Bu yol sırada müstakim olmaz. Gidersen sonunda bulacağın bir şeytandır. Şeytana dost olduğunu görürsün. Ama Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle gittiği yolda yürürsen onu kendine örnek alırsan, önder, rehber kabul edersen ona tabi olursan Allah'ın sevgisini kazanır. Allah senin günahlarını magfuret eder. Allah'a dost olursun. Efendim arayı geçtik zamanı dilerseniz devam evet. edebiliriz dilerseniz ara verebiliriz. Aramın siz bilirsiniz. Siz bilirsin. Verelim. Böyle. Peki. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra bir tez inşallah.